Bir şarkıyla merhaba dedik hepinize. Hikayenin Kadın Halinden iyi günler, iyi perşembeler. Ee, Özlem Yalçınkaya ben. Ee, bugün e, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi'nden iki konuğumuz var. Ee, Gökçe Çiçek Ayata ve Sevinç Ayılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Ee, Gökçe Çiçek ve Sevinç aslında Bilgi, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi'nde ee, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi çalışma grubunu oluşturan İki kişi diyebiliriz değil mi? Yanlış Doğrudur. olmaz. Evet. E, şimdi e, aslında bugün elimizde taze yeni fırından çıkmış e, bir kitap var. Hı -hı. Önemli de bir kitap. E, bir Birçok açıdan kaynak oluşturabilecek, başvuru yapılabilecek bir kitap. E, bu kitap Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama e, konusundaki genel olarak değerlemelerden oluşuyor. Ve aynı zamanda da Türkiye'de Kadının insan Haklarına Saygının Güçten Değilmesi e, projesinde temel bileşenlerinden biri. Bu elimde tuttuğum kitap. Ee, aslında bu proje e, çok yeni bir proje değil. E, yaklaşık beş evet. yıldır hı hı. sürüyor demek doğru olur sanıyorum. İsterseniz e, hani hem izleyicilerimizin fikir sahibi olması adına hem de bir genel olarak bizim de bu kitaba gelen süreci anlamamız adına e, biraz projeden konuşalım öncelikle. Yani bu proje e, Kadın Öncelik Şiddet'in önlenmesi çalışma grubunun e, temel projelerinden biri hı hı. diye tahmin ediyorum. Evet. E, dolayısıyla bu, bu anlamda başlarkenki vizyonunuz neydi? Neden böyle bir karar aldınız? Sonra bu süreç nasıl gelişti? Bir kısaca bilgi verirseniz bize çok seviniriz. Tabii. 2005 yıl Kasım ayında başladı proje. Ve aslında o tarihten itibaren de uzatmalarla birlikte bugüne kadar sürmeye hı hı. devam ediyor. Projeyi Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İsveç Lunt Üniversitesi'ne bağlı e, Wollemberg İnsancıl e, Hukuk Enstitüsü birlikte yürütüyor aslında. E, Finansını da İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı üstlenmiş durumda. projenin Yani bizim SIDA diye bildiğimiz. Evet. evet. evet. Hı -hı. E, projenin çıkışı e, hukukçuların e, kadın haklarına ilişkin materyallere erişme sorunlarıyla birlikte aslında... E, Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi bizim SEDA olarak bildiğimiz sözleşme hakkındaki bilgi eksikliğiydi. Daha çok hukukçulara yönelik kurgulanmış bir proje zaten. bileşenlerin içinde de avukatlara, hakim savcılara yönelik bir takım eğitim seminerleri vardı. Kadın örgütlerine yönelik bir takım eğitim seminerleri vardı. Kamu kurum kuruluşları ve STK'ları bir araya getiren yuvarlak masa toplantıları Vardı. Bir de e, hakimlerin gözünden e, kadına bakış açısını e, ölçmeyi amaçlayan bir araştırma vardı. E, ileride bahsedeceğim o araştırmayı e, biz bir şekilde proje dışında bırakmak zorunda kaldık. Ama projenin genel bileşenleri kitap dışındaki genel bileşenleri bunlardı. E, 2005 yılının sonundan itibaren de e, bu bileşenleri teker teker e, yerine getirdik projenin amacı da aslında kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık her gün artarak ve farklı şekiller alarak devam ediyor. Türkiye'de de dünyada da buna yönelik yargı mensupları çok kilit bir yerde bulunuyorlar. Onları hem onları güçlendirmek hem kadın örgütlerinin elini güçlendirmek istiyorlar. Amacıyla başladı proje. Önce e, avukat seminerleriyle başladık. E, Türkiye'deki bütün barolara e, davet yolladık seminerlere. E, baroların kadın hakları merkezleri var pek çok baronun en azından. E, kadınlar adli yardımdan e, yararlanırken bu merkezler üzerinden yararlanıp ücretsiz hukuki e, destek alabiliyorlar. E, bu merkezlerdeki avukatlarla çalışmak istediğimizi e, söyledik barolara. Barolardan da 76 baroya davet yolladık, 61 baro olumlu yanıtladı. 4 tane avukat semineri düzenledik ve bu evet. seminerler sayesinde 85 avukat. Seminerlerin günleri dönem dönem değişti. Bazı seminerler 4 günlük, bazı seminerler 5 günlük oldu. Ama genel olarak içeriği uluslararası kadının insan haklarına ilişkin belgeler, SEDAV Sözleşmesi'nin nasıl kullanılabileceği, gölge raporlar... Komiteye Hı -hı. başvuru yöntemleri e, konusundaydı. Çünkü avukatların da bu konuda ne yazık ki eksiklikleri var. Dil yüzünden kaynaklanabiliyor veya e, hukuk fakültelerinde e, çok da değinilen bir sözleşme değil açıkçası e, Hı -hı. uluslararası hukuk derslerinde. Yani ee, aslında genel olarak insan hakları e, da hala hukuk fakültelerinde hani zorunlu bir ders halinde okutulmuyor. Yani uluslararası hukuk diye bir ders var zorunlu olarak ama onun içerisinde ancak sınırlı ölçüde yer verilebiliyor. Halbuki insan hakları literatürü çok gelişen bir literatür ve bunun içerisinde kadın hakları literatürü de özellikle son yıllarda hani 25-30 yıldır önemli ölçüde gelişti ve zenginleşti. Ama Gökçe'nin de belirttiği gibi hukuk fakültelerinin müfredatlarında bu zorunlu bir ders olarak yer almadığı için zaten hukuk fakültesinden mezun olanlar yani bunlara Donanımlı bir şekilde uygulayacak şekilde mezun olmuyorlar ancak özel ilgisi varsa bunlara yönelik bir araştırma ve çaba içerisine girebiliyor e, kaldı ki hani eskiden çok çok eskiden 70'li yıllarda mezun olmuş e, ve şu an uygulamada yer alan işte hakim savcı ve avukatları düşündüğümüzde onlar da e, bu konular da e, yeterince bilgi sahibi değiller yani biz bunu projeye başlamadan önce de düşünüyorduk ama proje sırasında da zaten böyle olduğunu da gözlemlemiş olduk yani hakikaten hem dil problemi nedeniyle e, hem de işte bu konuların e, müfredat çerçevesinde genel olarak yer almaması nedeniyle e, bir bilgilenme sorunu vardı bilgi eksikliği sorunu vardı Bununla ilgili Aslında bu bir anlamda politik bir hizmet içi eğitim gibi düşünülebilir. Evet, yani öğretmenlere yapılan hizmetçi eğitimlerde buna benzer şeylerdir. Bilmiyorum hukukçular arasında e, hani dediğiniz ya, mesela 50'lerde mezun olmuş bir hukukçuyla 90'larda mezun olmuş hatta 2008'li mezun olmuş aslında çok büyük fark var. Evet. E, bazı açılardan da hala yok maalesef Hı -hı. söylediğin gibi. Yani SEDAV'a imza atıyoruz ama Hı -hı. E, bu hiçbir açıdan ne hukuk eğitimine ne de hukukçuların gündemine Hı -hı. E, geliyor. E, tabii işte Böyle durumlarda hep 200'lü taraflar böyle ortaya çıkıyor. Yani aralarda hani uygulamayla e, söylenen ya da yapıldığı iddia edilen şey arasındaki fark e, çok fazla ipucu veriyor tabii. Dolayısıyla e, şey sormak istiyorum aslında. Hukukçuların peki normalde hani e, sıradan işte e, avukatlık mesela kendi bürosunda avukatlık yapan birinin katılabildiği başka türlü hizmeti, içi eğitimler var mı? Baroların düzenlediği. Evet. Yani İstanbul adı başka Barosu'nun bir şey tabii. Iı, özellikle başlattığı ıı, kadın hakları merkezinde çalışmak için özel ıı, bir eğitimden geçmeniz gerekiyordu. Şu Hı -hı. an ıı, bildiğim kadarıyla bu şekilde uygulanmıyor. Ama başlangıçtaki çıkışı barolardaki kadın hakları merkezlerinin çıkışı şeydi... Iı, Kadınlara donanımlı e, avukatlar tarafından gerçekten kaliteli bir hukuki e, hı hı. hizmet verilmesi ücretsiz olmasının verilen hizmetin kalitesini düşürmemesi üzerinden e, yola çıkılmıştı ve o dönem e, kadın hakları merkezinde çalışmak isteyen avukatların hepsi yaklaşık bir haftalık bir eğitimden geçmek zorundaydılar Aksi takdirde e, o merkezde yaralamıyorlardı. Onun dışında baroların tabii ki düzenlediği bir takım e, bir günlük, bir haftalık e, bazı seminerler, işte eğitim toplantıları var. Ama açıkçası benim birebir denk geldiğim kadın haklarına yönelik avukatlara e, avukatların dahil olabileceği eğitim yok. Yani merkeze dahil olmak istiyorsanız böyle bir eğitimden geçiyordunuz eskiden. Şu an o eğitimlerde çok sınırlandırılmış ve küçük barolarda zaten hiç uygulanmamış Hı -hı. durumda dolayısıyla aslında pek de bir emsali yoktu siz bunu evet. e, yapmaya karar verdiğinizde ve uyguladığınızda. Evet. Peki barolardan ne gibi tepkiler aldınız? Yani çünkü lüks bakılan bir konudur ya. Yani <gülüyor> kadın yani tamam da okey de hani, başka da bir sürü sorun var onlardan biri. Genelde öyle bakılan bir şey olduğu için hani siz mesela lüks bir şeyle uğraştığınız, çok öncelikte olmadığını, çok öncelikte olmayan bir şeyle uğraştığınız türünde yeni bildiğimler aldınız mı yoksa e, Genel olarak zaten böyle bir ihtiyaç varmış ve hani birileri de bu böyle bir şey olduğunu görünce hemen bunun içinde dahil olmak istedi mi? Yani kendinizi anlatmanız uzun sürdü mü? Şey böyle olarak. Yani avukat seminerlerinde örneğin bence daha kolay oldu bu ihtiyacın kabul edilmesi hı hı. ve hani gerçekten bu eğitimlerin gerekli olduğuna dair şey yaklaşım ve özellikle mesela bence uluslararası hukuk ...içeren bir eğitim olması da cazip halde de getirdi. Yani çünkü hı hı. Türkiye'de ben hukukçu değilim, e, siyaset bilimi mezunuyum. E, şeye çok sınırlı olduk, olduğunu düşünüyorum. Hukukçuların özellikle iç hukukla çok sınırlı olduğunu düşünüyorum karar verirken. Benim gözlemlerim bu yönde. E, o yüzden de hani, uluslararası hukuk perspektifinden böyle bir seminerin sunulması da bunu biraz daha cazip bir hale de getirdi. Ee, ama e, ben kamu kesiminde hala bunun bir e, yani lüks olarak görüldüğünü düşünüyorum. Yani orada da ikna süreci e, kolay olmadı. Bir şekilde ikna olundu. Ama hani hala e, bunun e, en temel konulardan biri olarak kabul edildiğini ben düşünmüyorum. Ama yine de bunun kabulüne dönük bir gidişat da var. Yani bu, bu açıdan da iyimser bakıyorum geleceğe dair. Bir de barolarla çalışırken şöyle bir avantajımız vardı. Bir taraftan dezavantajımız vardı. Çünkü belli sayıda avukata yönelik eğitim yapabilecek durumdaydık bu çalışma başladığında. Ve o yüzden e, seminerlere kabul ettiğimiz avukatların e, uzun süreli bu alanda çalışmasını e, hmm. bekliyorduk. O yüzden baroların özellikle kadın hakları merkezlerinde çalışan avukatlara öncelik verdik. Bu yüzden gelen avukatlar zaten e, bu alana duyarlı, bu alanda çalışmak isteyen avukatlardı. Ama örneğin hakim-savcı seminerlerinde... E, Seminerlerin duyurusu yapıldı ve listeler bize hazır olarak Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Orada sıkıntı yaşama riski tabii ki daha fazla. Çünkü başlığı bilmelerine rağmen eğitimin içeriğine çok hakim değiller. Ve bakış açısı da ister istemez avukatla hakim savcının bakış açısı birbirinden farklı. çok farklı. Avukatlar aslında kendi savunuculuk becerilerini güçlendirmek için geldikleri için çok daha açıktılar böyle bir seminere ve eğitime. Açıkçası. Örneğin oh. Ankara Borosu'nun örneğini de verebiliriz. Yani bizim ikinci seminerimiz Ankara'da yapıldı. Ee, öyle olduğu için de hani Ankara Barosundan bir değil de birden fazla temsilci katılmak istedi. Ee, ve oldukça aktif bir Kadın Hakları Merkezi var Ankara Borosu'nun. Ee, yani biz de gerçekten imkanlarımızı zorlayarak mümkün olduğunca çok sayıda insana yer hmm. vermek istedik. O yüzden hani oradan daha fazla sayıda avukatın katılması da mümkün oldu. Yani birazcık... E, Projenin kendi şartları çerçevesinde de değerlendirildiğinde. Yani bazı barolarda hakikaten bu konuya daha e, yoğun bir ilgi var. Yani gerçekten hali hazırda zaten bu konuyla uğraşıyorlar. Bunu tamamlayacak bir e, araç olarak görülerek hani bu seminerler önemsendi. Daha fazla önemsendi. Bu kadın hakları merkezi dediğimiz yerler barolarda normalde kadınların başvuru yaptıkları yerlerin adı mı? Evet. evet. Hani yani kadın anlamında barolara çünkü ücretsiz hizmet almak için de başvuru yapabiliyorlar aslında şöyle kadın hakları merkezleri belli bir maddi gücün altında ki kişiler barolara başvurduklarında aslında adli yardım merkezlerine başvuruyorlar ve barolar bu başvuruları inceleyip durumu uygun görürse başvuruyu uygun görürse işte belirli belgeler istiyorlar fakirlik belgesi gibi hı hı hı. E, destek veriyor bu kişilere hukuki anlamda ücretsiz olarak. Kadın hakları merkezleri aslında e, organik olarak adli yardım e, birimlerinin içerisinde yer alıyor. Ama örneğin eskiden İstanbul Barosu'nda olduğu gibi Ankara Barosu'nda olduğu gibi ki şu an bu iki baroda da ciddi bir e, geriye dönüş var açıkçası. E, bu merkezler çok e, geliştiler, çok duyuldular ve adli yardım bürosundaki diğer işte iş hukuku, e, veya başka bir sürü hukuki problem alacak, verecek problemi vesaire. Diğer başvuruların tümünden çok daha fazla sayıda kadınlardan başvuru gelmeye başladı. Hı -hı, hı -hı. Ama şu an dediğim gibi hani bir geriye dönüş var ne yazık ki. Ee, daha farklı bir sistem işletiliyor. Ama genel geriye olarak dönüş şöyle e, eskiden e, örneğin İstanbul Barosu'nda e, belli sayıda yaklaşık işte 300 ila 400 arası gerçekten bu konuya ilgili Avukat Kadın Hakları Merkezi'nin üyesiydi. Eğitimlerden geçerli dönemsel olarak e, eğitimleri ...tekrarlayan günlük, ikişer günlük farklı eğitimlerden geçip bilgilerini tazelerlerdi. Şimdi bu listeler olduğu gibi dağıtıldı ve Adli Yardım Bürosu'nun listesine eklendi. Bu da şunu getirdi. İşte kadın haklarıyla ilgili olmayan bir avukata da e, kadınların ha. dosyalarının gitmesi riskini beraberinde ha, bu getirdi. Bu sorunlu bir şey. Diğer evet. için de geçerli. Yani. Tüm evet. tematik alanlarda destek evet. almak isteyen insanlar yani için de benzer bir risk hukukta, var. Türkiye'de hukukta uzmanlaşma gibi Tabii. bir zorunluluk yok zaten. Evet. Adli Yardım Bürosu'na başvurduğunuzda hangi bölümle ilgilenmek istediğinizi söylerseniz o alanla ilgili davalar genellikle size yönlendiriliyor. Ama kadın hakları çok spesifik bir alan. Hem... Ee, ...iç mevzuat hem de uluslararası mevzuat açısından bilinmesi gereken çok şey olduğu gibi ayrı bir duyarlılık da gerektiriyor açıkçası. Oynen Oynen. Yani eski sistemde e, örneğin e, genelde erkek avukatlarla çalışılmazdı. Kadın avukatlarla çalışılırdı ki kadın sorunlarını daha kolay anlatabilsin ve hukuki süreci daha sağlıklı şekilde sonlandırılsın, sonlandırılabilsin diye. Yeni sistemde pek çok baroda aslında buna dikkat edilmiyor. O zaman doğru mu anlıyorum onun için soruyorum. Yani kadın hakları merkezlerinin aslında şu anda LAV olduğunu ve adli yardım, yardım bürolarının biroları içine entegre olduğunu bazı, birola, bazı barolarda böyle oldu ama bazı barolarda örneğin Bursa Barosu, Mersin Barosu'nda da Tam tersi bir gelişme söz konusu. Onlar da yeni yeni kadın hakları merkezlerini hı. güçlendirmeye, hı hı. son yıllarda güçlendirmeye başladılar. Anladım. Yani aslında her baro için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bir grup baroda bir geriye dönüşü varken bir grup baroda ciddi anlamda bu işe kafa patlatıyor açıkçası. Ee, şimdi bu kitapta da hani hem teşekkür kısmında bahsettiğiniz hem de içinde de bir yazısı olan ve katkıda da çok bulunduğu belli olan Feride Acar'ın, Feride Hoca'nın bir yazısı var. O yazıda da e, senin söylediğine benzer bir şey söylüyor. Yani Türkiye birçok açıdan bir şey olumlu örnek gösterebilecekken hemen bir sonraki adımda hı hı. olumsuz bir örnek de verebiliyor. Yani dört profesörden ikisi kadınken mesela hı hı. her dört kadından biri de okuma yazma bilmiyor gibi. Evet. Yani barolarda da aslında benzer bir örnek var. Yani tam bir şeyi iyi emsal göstermek hı hı. E, çok mümkün olmuyor. Hemen çünkü aksi bir örnek de e, başka bir Taraftan Hı -hı. karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi bu projeyi ben kendi adıma yani hukukçu olmayan ve hani her an böyle bir desteğe ihtiyaç duyabilecek biri olarak e, şu açıdan çok önemsiyorum aslında. E, hani Gerçek kadınların gerçek hayatlarına Hı -hı. dokunmak diye bir tabir gördüm yine kitabın içinde. E, o çok doğru geldi bana çok yerinde ve çok güzel özetleyen bir Tabir gibi geldi bilmiyorum böyle bir deyim mi var yoksa hani bu kitapta öyle mi, öylesine yazan mı kullandı çok emin değilim ama e, bu şu açıdan e, doğru ve anlamlı bence istediğiniz kadar uluslararası sözleşmelere imza atın istediğiniz Hı -hı. kadar birçok şeyin tarafı olun e, her şey uygulamada Hı -hı. E, gerçekleşiyor dolayısıyla hani gerisi uluslararası toplantılarda taraf devletlerin şovlarının bir parçasına bir argümanına dönüşüyor ama gerçek hayatta neler olduğunu yaşayanlar ve uygulayanlar bir tek karşılaştıklarında anlıyorlar. Şimdi bu tip şeylerin uygulayıcıları burada hakimler ve savcılar. Tabii ki bu alanda. Yani kadının ne kadar çok yasal anlamda haklarında gelişme de olsa ne kadar çok işte artık aileçi şiddet konusunda vesaire konusunda ilerlemeler de olsa polise gittiğinde avukata gittiğinde ve oradan o dosya hakime savcıya gittiğinde geçen süreç gerçek. Dolayısıyla oralarda Yapılacak değişiklikler. Oralarda hani sizin söylediğiniz gibi avukatın donanmışlığı, argümanlarının artması, savcının kulağına böyle bir şeyin daha önceden kaçmış olması, o hakimin bu tarz duyarlılıkları olan birilerinden böyle eğitimler almış olması karşısına gelecek dosyalar açısından o kadınların şansını yükseltecek bir şey. <gülüyor> Ve e, bu şansa ihtiyaç var açıkçası. Yani bu tutun değişikliğinin bir yandan evet devlet düzeyinde politika etkilemek anlamında yapılması son derece önemli çünkü oraya dayanacağız bunu talep ederken Hı -hı. ama bir yandan da uygulamaya geçmesinin beklemek yani oturup sadece bunu uygulamaya geçmesini beklemek çok uzun zamanımızı alacak ve bu arada çok fazla kişi bedel ödeyecek vesaire tam da bu anlamda sizin projeniz benim açımdan hani benim baktığım yerden öyle bir boşluğa e, dokunmuş yani böyle anlaşmalar var böyle de uygulamalar var da böyle sorunlar var bir de bu uygulama e, bu e, anlaşmaları dil yerinden dolayı zaten Kimse anlayamıyor ve nasıl uygulayabileceğini bilmiyor. Ee, şeyi de bu anlamda anlamlı buldum. Yani uzun yıllar bu alanda çalışacağını öngördüğünüz ve hani öyle tahmin eden kişilere bu eğitimleri vermiş olmanız sürdürülebilirdiği açısından da evet. ve aktarılabilmesi açısından da çok önemli. Yani o kişi beş yıl bunu yapacak olsa yanında biri daha ondan öğrenecektir. Üçüncü yılda ona katılan. Sonra o başkasına aktaracaktır vesaire. Eminim siz de yani bunları düşünerek bu kararları almışsınızdır. Dolayısıyla... Ben çok önemsedim, çok anlamlı buldum yaptığınız şeyi. Teşekkür ee, ederiz. Bilmiyorum yani siz daha uzun vadede başka neler planlıyorsunuz? Hani bu proje bazı yerlerde dokundu ama bir de şunlar Hı -hı. var dediğiniz taraflar var mı? Ki mutlaka vardır. Çünkü yurdumuz zaten <gülüyor> <gülüyor> son derece zengin Sonsuzluk olduğu için. Aynen öyle. Hı -hı. Aynen yani aynen. sadece tabii bir seminer düzenlemekle böyle bir tabii. sihirli denekle dokunmuş gibi herkesin, Bakış açısını veya zihniyetini birdenbire değiştirmenin mümkün olmadığını tabii ki bizler de biliyoruz ama dediğiniz gibi yani bu seminerlerin en azından katılımcıların kulağına kar suyu kaçıran bir evet. süreç olduğunu da gözlemledik. Yani örneğin seminerlerimizde yani SEDAV Sözleşmesi'nden haberdar olmayan hakim ve savcılara rastladık ki bu sözleşmeye Türkiye 1985'ten beri taraf... Ve hatta şu sıralarda Türkiye'nin altıncı gözden geçirme raporu, e, altıncı raporun gözden geçirme süreci New York'ta devam ediyor. Dediğiniz gibi orada da işte e, hakikaten hani taraf devletlerin şovlarına dönüşüyor. Her şeyin çünkü olumlu yönlerini e, öne çıkartmaya ve göstermeye evet. çalışıyorlar. Halbuki Türkiye'de hani, çok ciddi sorunlar var. Özellikle kadın istihdamıyla ilgili mesela çok ciddi sorunlar var. Kadınlara yönelik şiddetle ilgili sorunlar var. Namus, cinayetleri aynı şekilde. E, Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi eğitim yine aynı şekilde. E, dolayısıyla Hani buradaki boşlukları da yine sivil toplum kuruluşları e, gölge raporlarla hazırladıkları gölge raporlarla dolduruyorlar ve tamamlıyorlar Çünkü e, hani bu sözleşmelere taraf olmak tek başına hiçbir anlama gelmiyor önemli evet. olan onun uygulama yansımasını sağlamak biz bu kitabı hazırlarken de aslında hani birçok belgeyi bir araya getirdik ve bu bir başvuru kaynağı ol, olsun diye düşündük Hani demin söylediğiniz gibi gerçek kadınların gerçek vakalarında somut vakalarda e, Yorumlarken, hani onları yorumlarken buradan e, önemli ölçüde destek alınabileceğini düşünüyoruz. Ve yine aynı şekilde yani bu Sedav e, Sözleşmesine ek ihtiyari protokolün getirdiği bir uluslararası başvuru mekanizması var ki bu da çok önemli bir mekanizma ve Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. E, çok da yeni bir mekanizma zaten. E, yani u, e, ulusal düzeyde e, çözüm bulamazsa eğer kadınlar sorunlarına e, uluslararası mekanizmalara da bunları götürmeleri mümkün. E, Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok biliniyor. Ama evet. e, SEDAV komitesi e, çok fazla bilinmiyor. Hem yeni bir mekanizma olduğu için e, hem de ahim gibi e, bir tazminat olanağı sunmadığı için çok fazla tercih de edilmiyor. Ama biz bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yaklaşık e, bugüne kadar 10 küsur karar verdi SEDAV komitesi. E, ve bu kararlar e, aslında o taraf devletlerdeki aksayan bir takım e, problemlerin varlığını gösterip hani onların çözümüne yönelik de bir takım öneriler sunuyor. Dolayısıyla tam da Uygulamayı değiştirmeye yönelik de bir anlam ifade ediyor yani son derece siyasi de bir şeyi yönü var. Yani peki sedavda alınan kararların nasıl bir yaptırımı oluyor? Hı hı. Yani sedav kararlarının şöyle aslında uluslararası hukuk. ...ya da uluslararası toplum düzeyinde baktığınızda hiçbir devlet hani insan hakları ihlalleri yapıyormuş gibi Hı. görünmek istemiyor. Prestij, açısından, öyle, çok evet. Prestij Hı -hı. açısından çok önemli. Prestij ee, açısından çok önemli. Örneğin hani Macaristan'la ilgili verilmiş iki tane karar var. O kararlardan sonra özellikle bir tane aile içi şiddetle ilgili verilmiş bir karar var ki... E, ...o dönemde Macaristan'da aile içi şiddetle ilgili hani Türkiye'deki ailenin korunmasına dair kanuna benzer bir e, koruma emri çıkartmayı olanaklı kılan bir yasa e, yok... Oh. E, o olayın yaşandığı dönemde e, ve bir kadın işte eski eşinin şiddetine maruz kalıyor. E, engelli bir çocuğu olduğu için sığınma evine de e, kabul edilmiyor. E, ve hani ayrı yaşadıkları halde o şiddete maruz kalmaya devam ediyor. E, yasal süreç bir yandan devam ediyor ama hiçbir sonuç alınamıyor. Çünkü mülkiyet, evin mülkiyeti ikisinin ortak mülkiyeti. Dolayısıyla eve girme hakkını engelleyemeyiz gibi bir takım olaylar. E, ulusal düzeyde kararlar veriliyor. Neyse sonuçta hani bu e, SEDAV komitesine götürüyor e, başvurucu ve e, orada e, SEDAV komitesi hakikaten e, SEDAV sözleşmesi yönünden bir ihlal tespit ediyor ve Macaristan hükümetinin e, kadınları şiddete karşı koruyan bir yasa çıkartması gerektiğinin altını çiziyor. Bunu tavsiye ediyor. E, daha sonraki süreçte de parlamentoda bu yasa tasarısının görüşüldüğüne ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla hmm. hani böyle bir e, uzun vadeli ve daha çok kadının aslında sonuçta çalmasını sağlayacak. Yani sadece birey, e, bireysel başvurunun sorununu çözmeye yönelik değil de genel anlamda kadınların sorununu çözmeye yönelik de e, tavsiyelerde bulunuyor komite. Dolayısıyla e, yani yaptırımı dediğim gibi hem uluslararası anlamda prestij kaybına yol açmamak, açması, bundan devletlerin kaçınması e, hem de hani böyle bir sorun varken onun Giderilmesine yönelik bir adım atması gerekiyor. Çünkü kendi isteğiyle ve iradesiyle bu sözleşmeye taraf olmuş o devlet. Evet. Dolayısıyla yani onun gereklerini de yerine getirmesi gerektiğini kabul ediyor peşinden. Anladım. Burada belki şey örneği verilebilir. Şimdi soyadıyla ilgili medenikanda e, son durumda kadın evlendikten sonra kendi e, evlenmeden önceki soyadıyla birlikte... Kocasının soyadını ancak kullanabiliyor, sadece hmm. kendi soyadını kullanamıyor. Şimdi bu durum daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde gitti. Ünal Tekeli kararı, ee, İzmirli bir avukat Ünal Tekeli ee, ve e, ihlal olduğuna karar verildi. Kendi evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanabilmesi gerektiği yönünde bir karar. Ama e, Sevincin söylediği gibi. E, Türkiye'ye böyle bir tavsiyede bulunulmuş olsa dahi e, İnsan Hakları Mahkemesi şöyle bir şey söylüyor kararında. E, bu yönde bir düzenlemeyi taraf devlete bırakıyoruz. Ve bireysel bir başvuru olduğu için SEDAV Komitesi'nin aksine e, bireysel bir başvuru olduğu için sadece Ünal Tekeli'yi e, ilgilendiren bir sonuç ortaya çıktı ve Türkiye bu yönde bir takım tasarılar hazırlamasına rağmen e, ne tam olarak SEDAV'a uygun tasarılar bunlar ne de aslında ciddi anlamda görüşülen tasarılar. Sadece göstermelik olarak bir şekilde Hı -hı. hazırlandı bu tasarılar. Şimdi e, bizim e, çalışma grubu olarak Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği ile birlikte ortak hazırladığımız bir soyadına ilişkin SEDAV komitesine yollamak üzere hazırladığımız bir başvuru var. Bu başvurudaki beklentimiz e, ...Türkiye'deki kadınların tümü bu durumda aslında. Aynen öyle. Ve e, evet komite yargısal bir organ değil... ...ama komitenin bu yönde verdiği bir karar... E, ...Türkiye üzerinde daha farklı bir baskı e, oluşturmasını açıkçası umut ediyoruz. Çünkü komite... E, yani ...bu durum e, komitenin e, sözleşmenin ihlalini oluşturuyor... E, ...ve komite muhtemelen şöyle bir karar verecek... ...beklentimiz o yönde açıkçası... E, bu şekilde bir soyadı düzenlemesi sözleşmenin birden çok maddesini ihlal ediyor. Taraf devletten bunu değiştirmesi yönünde ciddi adımlar bekliyoruz gibi hı hı. bir karar verecek ve bu Türkiye üzerinde ciddi bir baskı. Yani Sevincin daha önce bahsettiği ailenin korunmasına dair Türkiye'deki 4320 sayılı kanun da aslında SEDAV incelemeleri, SEDAV komitesinin incelemeleri sonrasında gene Türkiye'de yürürlüğe girmiş bir kanun. Aslında o yüzden de yargısal bir organ olmamasına rağmen yarı yargısal bir organ olmasına rağmen komite kararları aslında ciddi anlamda etkiliyor Türkiye'de diğer her tüm ülkelerde olduğu gibi. Yani işletmenin yani gerçekten efektif işletmenin çok cid, çok ciddi evet. anlamda hı hı. önemli olduğu bir mekanizmadan bahsediyoruz. Hı hı. O halde. Hı hı. E, şimdi buradan biraz da kitaba geçip, hani birazcık daha kitaptan ayrıntılı konuşmak iyi olur. Hani izleyicilerimizi tanıtmak da iyi olur diye düşünüyorum ben ama onun öncesinde bir lasa dinleyelim mi? Ondan Ol sonra tekrar evet. buradayız. <gülüyor> Tekrar merhaba. E, Lasa'dan hemen önce e, tam da şeyden bahsettik aslında uluslararası mekanizmaları işletmenin politikaları etkilemek ve devletlerin tutumlarını etkilemek anlamında ne kadar önemli olduğundan. E, ama tabi bunun yanında e, kitaba geçmeden önce yani kitap e, son. Çıktınız belki de ama kitabı geçmeden önce bu süreci hazırlayan temel şeylerden biri de ulusal mekanizmaları etkilemek adına yaptığınız çalışmalar aslında. Dolayısıyla sanki ondan da bahsetmek iyi olur e, gibime geldi e, şarkı çalarken. E, dolayısıyla e, bu sizin yine kitapta bahsettiğiniz Yargıtay üyeleriyle yaptığınız bir çalışma var. E, o çalışmadan da bize bir kısaca bahseder misiniz? yargıta üyeleriyle bu proje kapsamında nasıl bir çalışma yürüttünüz? Yani şimdi e, avukat seminerlerin de ve kadın örgütlerine yönelik seminerlerde e, avukatlar ve e, kadın örgütleri temsilcileri aslında savunuculuk kapasitelerini geliştirmiş oldular. Hı hı. Ama e, hakim savcılara ve yargıta üyelerine yönelik seminerlerdeki amaç biraz daha e, farklıydı. Hı hı. Hem e, birinci derece mahkemelerinin e, olaya daha hakim olması ve avukatlardan kadın örgütlerinden giden bu yöndeki e, talepleri. ...daha farklı algılayıp e, hukuka daha uygun, insan hakları hukukuna daha uygun şekilde çözümlemelerini amaçladık. E, örneğin hakim savcılara yönelik seminerlerde 30 seminerlere 30 aile mahkemesi hakimi, e, 12 ceza mahkemesi hakimi ve e, 37 tane de savcı katıldı. Bu e, bizim için iyi bir rakam. E, hakim savcıların çünkü çok sayıda e, meslek eğitim eğitimi oluyor... Pek çok kadın Hı -hı. hakları konusunda değil. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiniz ve <de>, konuştuğumuz gibi. <gülüyor> o yüzden e, bu yöndeki seminerler aslında ilkli bir şekilde sonra e, Kadının Statüsünü Geliştirme e, Müdürlüğü'nün de başka e, kurumlarla ortaklaşı aile mahkemesi hakimlerine yönelik örneğin bizim proje sonrasında tüm Türkiye'deki aile mahkemesi hakimlerine yönelik kadın hakları eğitimleri düzenlendi. Ee, böyle bir açıkçası e, kapı açtığını da düşünüyoruz biz projenin. Yargıtay üyelerine yönelik seminerde ise e, seminerin asıl başlığı tamamen kadın hakları değildi. Çünkü engelli haklarını da kapsıyordu. Onun dışındaki bir takım Hı -hı. insan hakları konularını da kapsıyordu. Eşitlik ve ayrımcılık yasağı başlıklı bir seminerdi. Bu seminere de e, Yargıtay Başkanı e, da dahil e, 24 Yargıtay üyesi katıldı. işte ceza ve hukuk daire Den. Çok ee, önemli bir şey bu tabii. Çünkü Yargıtay'ın katılması niye önemli? Birinci derece mahkemeleri e, olumlu yönde karar verse bile dönem dönem basına da yansıyor hepimiz duyuyoruz okuyoruz. E, Yargıtay bazen aksi yönde karar verebiliyor. O yüzden Yargıtay'ın bu tarz eğitimlere dahil olması da gerçekten o anlamda çok önemli. Evet peki e, Yargıtay üyeleriyle yaptığınız çalışmada... E, aslında onların katılma motivasyonunu biraz merak ediyorum ben yani siz böyle bir davette bulundunuz hı hı. merkez olarak evet. e, ve böyle bir toplantıyı yapmayı onlarda da kabul mü ettiler? Yani bu, ne gibi feedbackleri aldınız geri bildirimleri aldınız yani ben çok önemsiyorum çünkü senin de söylediğin gibi şey e, birçok kararın döndüğü ya da geçtiği yer orası hı hı. ve siz böyle bir olumlu bir etki olduğunu düşünüyor musunuz? Bu toplantılarla ya da bu toplantının hı hı. olabilmiş olması bile hı hı. zaten bizim olumlu düşünmemize neden olabilecek bir şey midir? Yoksa Aslında çok mu bence öyle optimist. yani çünkü e, özellikle hani Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker çok olumlu yaklaştı gerçekten bu e, seminer önerisine ve e, onun da e, bu bakış açısının etkili olabileceğini düşünüyorum ben. E, yani Fukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turgut Tarhan e, ile birlikte gitmiştik Yargıtay Başkanı'nın ziyareti. Ee, hani çok e, olumlu yaklaştılar ve e, yani şey oldu, kolay oldu. Yargıtay'ın motivasyon sağlaması. E, bu seminerin bir boyutu da aslında İsveç'e e, bir çalışma ziyareti de yapıldı hemen arkasından. İsveç'teki eşitlik kurumlarıyla da görüşüldü. Oradaki e, Yüksek Mahkeme de ziyaret edildi. Hani e, bir çalışma ziyareti de oldu aynı zamanda. Bir de ee, okuduğum kadarıyla orada omutmanlık mekanizmasıyla ilgili de fikir evet. alışverişinde bulunulmuş. Evet, öyle oldu. Hı -hı. E, Türkiye'de omutmanlık mekanizmasının uygulanabilir, hani uygulanabilir uygulanamayacağı ya da sizce ne kadar e, ne derler amacın doğru uygulanabileceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Her ülkede aslında farklı sistemleri var. Türkiye'ye uygun bir sistem de olabilir tabii ki. Neden olmasın? Ayrımcılıkla ilgili çok ciddi bir mekanizma, mekanizma çünkü. Ve kullanılması gereken bir mekanizma. Hükümetin de bu yönde çalışmaları var aslında. Evet. Eşitlik kurumlarına ilişkin, ayrımcılık yasağına ilişkin bir takım çalışmaları var. Şu an nihayete ulaşmadı ama bu yönde çalışmalar var. Birazcık Avrupa Birliği'nin de etkisiyle açıkçası. Ama böyle çalışmalar var. Türkiye'de yargıtay çok önemli. Çünkü birinci derece mahkemeleri için yargıtayın ne dediği çok önemli. Yani avukatsanız dilekçelerinizde bolca yargıtay kararına atıf yapmak zorundasınız. Hı -hı. Yargıtay'dan kararınız çok sayıda kararınız bozuluyorsa eğer bu hakim olarak sizin dezavantajınız ve puanınızı düşüren bir şey. Hı -hı. O yüzden yargıtayla yapılan bu yöndeki her çalışma... Ee, çok küçük adımlarla da ilerlese e, kesinlikle olumlu ve etkili olduğunu düşünüyorum ben. Tabii de, zaten tabii bu yargının bu düzeyde katılım olmuş olması Hı -hı. çok evet. çok çok önemli. Ee, yani Türkiye'deki yargının tabii ciddi bir problemi var. O da iş yükü problemi. Yani böyle bir mekanizma aslında hani ombudsmanlık ya da benzeri bir mekanizma aslında o iş yükünü de bir anlamda hafifletecek ve sürecin daha belki hızlı işlemesini sağlayabilecek bir mekanizma olarak da değerlendirilebilir ama tabii şu anda o e, ...kurumun yani Türkiye'deki e, uygulana, uygulanmasının en azından yasal düzeyde önünde engel var. Yani şu anda uygulanabilecek durumda değil ama e, halen daha bu herhalde Türkiye'nin gündeminde oturmaya devam edecek. Bu evet çok tartışılıyor zaten ve Hı -hı. bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. Hı -hı. Peki e, biz e, şimdi insan hakları hukuku çalışmaları... Hı -hı. E, dizisi dizisinden kadın hakları uluslararası hukuk ve uygulama hı hı. adlı koca bir kitap tutuyoruz elimizde evet. ve e, son derece önemli bir derleme olduğu çok belli bir hukukçu olmama rağmen hı hı. E, altını çiziyorum çünkü gerçekten öyle hiçbir kavramına da hakim değilim e, buna rağmen benim açımdan bile birçok açıdan çok e, besleyici oldu e, bu, bu kitabın içinde neler bulunabiliyor hı. ve bunlar nelerdi ne gibi hmm. alanlarda kullanılabilir hmm. diye kısaca bir e, dinleyeceğimize bilgi tamam. verir ve sonra kitaba nasıl ulaşabileceklerini söylersek tamam. e, güzel bir kapanış yapmış <gülüyor> oluruz diye düşünüyorum. E, tamam yani bu kitap işte projenin bileşenlerinden bir tanesi olarak daha projenin ilk aşamasından itibaren vardı. Böyle bir e, başvuru, vardı evet yani. kitabına Hı -hı. ihtiyaç olduğunu düşündük ve e, başlangıçtaki ile sonuçta ortaya çıkan arasında ciddi bir e, hacim farkı oldu. Yani ilk başta biz böyle 200 sayfalık bir şey düşünmüştük ama sonra işin içine girdikçe hani bu konuda ciddi bir e, literatür var ve hani biz bunların içerisinden bir seçki yapmamıza rağmen çok zorlandık ve hani önemli olduğunu düşündüğümüz her şeyi de bunun içerisine dahil etmeye çalıştık. E, tabii ki hem süre hem maddi kaynaklar nedeniyle bir sınırlama yapmamız gerekti, ama hani e, olabildiğince herkesin işine yarayacak şekilde kullanım kolaylığı olan bir şekilde derlemeye çalıştık. Ee, şöyle bir mantıkla aslında bu kitabı oluşturduk. Yani belli temalar altında uluslararası standartları, kadın haklarına ilişkin uluslararası standartları derleyelim diye düşündük. Hı hı. Ee, bu standartlarda neler? İşte e, bir takım bildiriler var. E, Birleşmiş Milletler düzeyinde kabul edilmiş e, ya da sözleşmeler var. Ya da işte demin bahsettiğimiz SEDAV komitesi gibi, insan hakları komitesi gibi uluslararası e, mekanizmaların Tavsiye kararları veya genel yorum kararları var ki bunlar aslında o sözleşmelerin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin çok hmm. önemli belgeler. Ya da bunun dışında demin de birkaç örneğinden bahsettiğimiz bir takım uluslararası komitelerin kararlarına ilişkinde bir seçki yaptık. Onun dışında yine Türkiye'ye ilişkin uluslararası komitelerin raporlarından bir takım alıntılar yaptık. Zaten ee, zannediyorum bunların birçoğu. Türkçe olmayan Türkçede olmayan, evet, olmayan şeylerdi. Ama olanların da, da e, şöyle bir e, ya yani, Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerin örneğin resmi gazete versiyonlarını e, bu kitabın içine dahil etmeye çalıştık. Çünkü bu hukukçular açısından özellikle çok büyük önem taşıyor. Hani Türkiye'nin e, taraf olduğu sözleşmenin resmi çevirisi e, Tamamen o dille bağlanmış oluyor aslında hı hı. Türkiye yani resmi gazetede yayınlanan dille dolayısıyla hukukçular ona çok dikkat ettikleri için e, ve biz de aynı sıkıntıyı çektiğimiz için yani seminerler sırasında çünkü resmi gazete e, versiyonlarını bulmaya çalışıyorduk örneğin. Her yerde farklı bir çeviri var. E, kelimeler arasında nüanslar var. Dolayısıyla hani ona da titizlikle e, özen gösterdik. E, örneğin 67 tarihli bir sözleşmenin bile gidip resmi gazete versiyonunu bulup o şekilde dahil Hı -hı. ettik. Dolayısıyla bir takım kelimeler de aslında eski e, Osmanlıca kelimeler. Onları da olduğu gibi bıraktık. Dolayısıyla bir hukukçu için gerçek bir başvuru Evet, bu. evet. E, ama önemli e, yani sözleşmelerden daha da önemli olan dediğiniz gibi aslında bu e, Türkçeye çevrilmemiş pek çok şeyin çevrilmesini sağlamış olması. Sedat Komitesi kararlarından e, ya da işte bu İnsan Hakları Komitesi'nin genel yorum kararları kadın ve erkeklerin eşitliğine ilişkin. Hani bunların pek çoğu Türkçe'de yoktu. Onun dışında örneğin Amerika'da e, Belemdo Para Sözleşmesi diye kısaca tanımlanan e, kadına yönelik şiddetle ilgili bir sözleşme var. E, ve bu sözleşme bölgesel anlamda bir ilk örnekti. Hı hı. E, onu da kadına yönelik şiddet bölümünün içerisine dahil ettik. Hani onun da Türkçe'de çevirisi yoktu. E, onun dışında Afrika halkların hakları... Şartının ek kadın hakları protokolü var. Yine onu da Türkçe'ye kazandırmış Emsi olduk. Ense olabilecek şeyler evet, bunlar. Evet yani bunlar var. hem kavramlar açısından hem bu kavramların nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin de çok ciddi ipuçları veriyor. E, bu temalardan da biraz bahsedeyim ben. Hangi temaları e, içerdiğinden. E, temel belgeler diye bir bölümümüz var. Ayrımcılık yasağının kapsamı kadınlara karşı şiddet. İnsancılık hukuk bağlamında kadınlara yönelik cinsel şiddet. Kölelik kadın ticareti ve fahişeliğin önlenmesi özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı. Siyasi haklar, sağlık hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı ve engelli kadınlar diye böyle hızlıca sayayım. Bir de hı hı. dediğim gibi içtihat hukuku bölümünde de bir takım kararların değerlemesi var. Ee, yani bu kitabın hazırlanması sırasında da e, Koç Üniversitesi e, öğretim üyesi doçent doktor Bertil Emre ile birlikte çalıştık. Hani kendisine buradan teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Hı hı. İstanbul dışında olduğu için o katılamadı. E, ama hani biz gerçekten e, kendisinde de büyük bir desteğini aldık bu çalışma sırasında. Ee, şimdi yavaş yavaş toparlamamız gerekecek. Hı hı. Ee, çok teşekkür ediyoruz öncelikle ee, geldiğiniz, katıldığınız için. Ee, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi'nden iki konuğumuz vardı bugün. Kadın Önelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu'nun ee, oluşturucuları <gülüyor> diye tabir edebileceğimiz. Ee, ve temel olarak aslında hem yeni çıkan kitaptan hem de Türkiye'de, Kadın insan Haklarına Saygı'nın Güçlendirilmesi Projesi'nden bahsettik. Hı hı. Elimizdeki kitap e, özellikle hukukçular için e, ama daha genelde bu alanda çalışan aktivistler, sivil toplum kuruluşları, hı hı. savunucular ve ilgili herkes için kaynak kitap olabilecek bir kitap. E, bazı yerleri gerçekten hukukçu olmayan kişilerin hem zorlanacağı hem de çok gündelik hayatında kullanabileceği gibi değil. Ama onun dışında fikir sahibi olmak adına e, ve talepte bulunmak adına e, çok önemli ve fikir verici. E, bu kitap e, zannediyorum zaten sivil toplum kuruluşlarına ve bazı üniversitelere ücretsiz dağıtılacak. şimdi Kitap zaten e, parayla satılmıyor. Tamamen Hı -hı. ücretsiz. Türkiye'deki tüm aile mahkemesi hakimlerine bizim tarafımızdan yollanacak. Tüm kadın milletvekillerine bu alanda çalışan e, akademisyenlere seminerlerimize katılan tüm e, avukat, kadın örgütleri e, temsilcilerine hakim ve savcılara gene dağıtılacak. Onun dışında da e, yaklaşık bir hafta 10 gün sonra e, İnsan Hakları Merkezi'nin web sitesinden kitabın tümüne erişilebilir olacak. Çünkü belli bir sayıda e, basılabildi. Evet. Ama biz e, mümkün olduğunca çok insana ulaşsın istiyoruz. Hı -hı. O yüzden web sitesinden de e, dileyen gene e, dilediği belgele, belgeye ulaşı, ulaşabilecek. Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi'nin web sitesinden evet. indirebiliyor evet. olacağız kitabı. Evet. Harika. Evet. Harika. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız e, bizimle bu çalışmaları paylaştığınız için. E, başka bir programda başka yaptığınız çalışmalar için tekrar görüşmek, konuşmak dileğiyle e, diyelim. E, bu kitabı okumaya devam edeceğim ben. E, çünkü e, gerçekten dinleyicilerimiz de hazırlıklı olsunlar. indirecekleri kitap çok Küçük bir kitap değil, 700 e, sayfa kadar. 700 sayfa kadar. E, ama söylediğim gibi zaman zaman açıp bakmak gereken e, ve birçok birçok yerde bulamayacağınızı düşündüğünüz şeyi içinde bulabileceğiniz e, bir kitap. Bu yüzden biz çok teşekkür ediyoruz. Biz derken hani bu ülkede bu alanda çalışan ve dertleri olan insanlardan biri olarak söylüyorum bunu. E, çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür evet, ediyoruz. Biz de böyle bir program yaptığınız için size <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Hep beraber aynı şey için çalışıyoruz evet. aslında. <gülüyor> Zaten <gülüyor> çalışmaya da. da devam ediyoruz. Yani Aynen bu projede yani. devam ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle yapacak iş bitmeyeceği evet. için daha çok görüşürüz. İyi günler geliyor. Evet. Ee, hepinize iyi perşembeler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo home Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this oh, this oh, this is not really happening. Got a cheaper feel now All the sweet tears are gone Gone to the other side With my encyclopedia There must have paid her a nice price She's puttin' on her stupid love This is not really This is not really happening. ahead.